salatu ala seyyidina ve selam Allah sizi muhammedin alihi ve sahhihi ve mentebi ahbibi İslamın ejmağine tabibine taahirin. Ama baje, fakle mu eyh el ikran, fakle mu eyh el ikran. Fakle mu eyh el ikran. Fakle mu eyh el el ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesesin bid'ah ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin ve sahibah finnâr ve bisnedil muttasrı ile nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl innel abdâ yelbetü mü'minen ahkâben sünme ahkâben sünme yemutu ve allahu ve celle aleyhi sâhıb ve innel abdâ ve su kafiren ahkaben sümme ahkaben sümme yemurtu ve allahu azze ve celle anhu rab ve men mâte hemmâzen lemmâzen urakkıben linnâsir kâne alâmetuhu yevmel kıyameti en yusmehullâhu al khurtum min tileşşefeteyn sabaka resulullah fîmâkâr Evkema <gülüyor> Kal Aziz ve Muhterem Sevgili ve Değerli Kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri Cümlenizden razı olsun Cümlenizi iki Cihanda Aziz ve bahtiyar Eylesin Peygamberimiz i Serverimiz Rehberimiz, Önderimiz muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Selleme Teslimen Hazretlerinin Sünnet-i Semiyesi dinimizin esaslı olduğundan hadis-i şeriflerini okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce Peygamber Efendimize sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine bizlerden bir hediyeyi kuran olsun diye ve onun âline, ashabına etbağına ve cümle saadat ve meşayet-i Aliye'miz evliye almak müşid-i kamillerimizin ruhlarına hediye olsun diye. Ve bu beldeleri tefeler, mübarek mücahitlerin, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun, cümle hayır-hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye. Ve hasreten kitabını okuduğumuz Cümüşhane-i etkin Siyahettin Hazretlerinin ve bu kitabın içindeki hadisi şerifleri toplamış, nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin, alimlerin, müelliflerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından buraya gelmiş olan siz kıymetli kardeşlerimin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına sizlerden hediye olsun. Şimdi geçmişlerimizin ruhları şad olsun, kabirlerin nur da olsun, Makamları yükselsin, dereceleri artsın diye bizler de Rabbimizin rahmetine erelim, rızasına vasıl olalım, sevdiği kullar olalım, ahirette huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç iflas-ı şerif okuyup, o geçmiş elimizin ruhlarına bağışlayıp öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. okuduğumuz hadis-i şerif Ramuzü'l Hadis kitabının 104. sayfasının 4. hadis-i şerifidir. Onu bitirince ondan sonraki hadis-i şeriflere de geçeceğiz. Bu emmazen kim efendim onu bunu ilmeleyerek efendim diliyle aleyhinde konuşup üzerek kalbini kırarak efendim ee, kaşıyla gözüyle işaret edip alay ederek aleyhine kötü kötü sözler söyleyip Üzerine kötü kötü lakaplar takarak o konuştuğu kimseyi böyle yaparak insanlara kötü kötü lakaplar takarak yaşayırsa efendim ölürse kıyamet gününde onun alameti efendim iki dudağından burnu ile efendim burnu üzerine. Efendim, damgalı olarak, iki dudağında, burnundan iki dudağına, yüzünün en görünen yerleri damgalı alametle. İşte bu dedikoducudur, diliyle onu bunu iğneleyen insandır. Efendim, kaşıyla gözüyle işaret edip, efendim, kalp kıran, insanlara lakaplar takıp alay eden insandır diye damgalı olarak... Efendim kıyamet gününde damgalanır, herkese bir bakışta bilir, ha bu demek ki dedikoducuymuş, gıybetçiymiş efendim onu bunu düzen efendim diliyle ona buna üzüntü veren, eza veren kötü kötüyle lakaplar takan kimseymiş diye herkes bilir Hazreti ve Muhterem kardeşlerim işler işin sonuna göre değerlenir bir sene insan öğrenci olarak bir okulda devam ediyor da senenin sonunda sınıfta kalabiliyor. Sonun mühim. Efendim bizim oğlan okula ilk gittiği günler çok iyi çalışıyordu. İyi ama bakalım karnesi nasıl gelecek? Bakalım senenin sonunda belli olacak. Nasıl olacak bakalım. Senede böyle olduğu gibi efendim bizim dükkan iyi çalışıyor. Evladım açtığım dükkan çalışıyor mu? Çalışıyor müşteri geliyor gidiyor efendim iyi ticaret yapıyoruz iyi iyi maşallah hangi aydasın ocaktayım şubarttayım Mart'tayım. bakalım sene nasıl olacak bakalım bir aralık gelsin bir yıllık bilanço bir bütçe çıksın bakalım o zaman delil olacak işin sonunda bunun gibi bir insanda ömür boyunca mümin olarak yaşar. Namaz kılıyor, aferin, maşallah. Sarık sarıyor, aferin, maşallah. Oruç tutuyor, aferin, maşallah. İslami hizmetleri koşturuyor, aferin, maşallah. İyi güzel, Allah nazardan saklasın. Allah yanırtmasın, şaşırtmasın. Allah neyse şeyden uydurmasın. Allah ayağını sırahtı müstekimden aman kaydırtmasın. Temenni ederim ki böyle devam etsin. Bazen böyle gider, gider, gider sonunda kafir olarak Allah'ın sevmediği bir durumda iken ölür ve Allah ona gazap ediyor, kızmış, sevmiyor olarak sevmediği bir kul olarak Allah'ın kızdığı sevmediği bir kul olarak ahirete gider, ahirette de tabi cezasını çeker belasını bulur. Bazı insan da ömrü boyunca günahlar işlemiştir, kâfir olarak yaşamıştır, gafil olarak yaşamıştır, Cahil olarak yaşamıştır, aman hocam ben neler ettim, filan, aman söylemem. Kabahati de pek söylememek lazım, söyleyince, dinleyen simseler yarın şahitlik eder. Peşi öyle yaymamak lazım, çünkü birisinin günah işlediğini dinleyen öteki insan, ya o da yapmış ben de yapayım der. Cesaret alır, yani onu da öyle pek fazla söylemek doğru değil efendim sonra bir tevbe eden bir iyi yola giren herkesin ağzı açık kalır Allah Allah bu dağda eşkıya idi şimdi evliya oldu tarihte misalleri var yol kesermiş haramiymiş efendim sonra bir tevbe etmiş Allah'ın bir iyi kulu olmuş ki evliya olmuş keramet sahibi olmuş olabilir işin sonu önemli Zaten peygamber efendimiz bildiriyor, dinimizin ahkamı böyledir, insan müslüman oldu mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. dedi, şu kafir, gayrimüslim filanca, kelime-i şehadet getirip müslüman olduğu anda İslam oluşu, eski desterindeki günahların hepsini siler. Hepsi sıfırlanır. İslam bu kadar güzel bir şey. İslam bu kadar güzel bir şey de İslam'ı muhafaza etmek lazım. İslam'ı muhafaza edemez de sonunda ahir ömründe kaybederse kaybetmiş olarak ölürse ahireti pecih olur. Daha evvelki yaptıkları ne olur? Heba en mensura olur. Havaya savrulmuş toz toprak, işe yaramaz duruma geçmiş olabilir. Çünkü sonunda işi bozdu. Senenin sonunda çalışmadı, efendim sınıfta kaldı gibi olur yani. Onun için ne yapmamız lazım? Bu sözlerden korkuyoruz değil mi? Ürperiyoruz. Elhamdülillah. Şimdi İskender Paşa Camii'ndeyiz. Peygamber Efendimizin hadis i şeriflerini okuyoruz, dinliyoruz. Var mı benim gibi diye kibirlenmemek lazım. Efendim, kendisini beğenmemek lazım. Bu hayatın cilveleri karşılaşılan çeşitli olaylar, efendim, şeytan. insanın içinden, dışından onu aldatmaya çalışan şeytan. Ondan sonra insanın kendi içindeki nefsi emmareti, etrafındaki kötü kötü insanlar, çevresi, Aldatabilir, şaşırtabilir. Onun için devamlı kız uyanık olmak lazım. Devamlı askerlikte teyakkuz hali ne demek? Alarm hali demek. Teyakkuz hali olacak? Onun için bizim tasavvuf prensiblerimizden, Nafşi tarikatımızın prensiplerimizden bir tanesi, efendim, nigah-taş prensibidir. Nikahdaş ne demek? Yani kalbinin bekçisi olacak insan, gönlünün yani, Gönlüne kötü şeyler getirmeyecek, gönlünü karaktırmayacak, efendim, ee, koruyacak kendisini. Her nefeste uyanık olacak, huş derdem. Her nefes alışverişte gafil olmayacak şeytan var. İnsan düşmanı varken, silahlı düşmanı varken, böyle şey yapar mı, siperden başını kaldırır mı? Ortaya çıkar dolaşır mı? Düşmanın olduğunu bilen, düşmanına karşı tedbir alır. Bizim en büyük düşmanımız kim? Şeytan! Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Büyük bir düşman! Afarşikâr bir düşman! İslah olmaz, değişmez bir düşman! اِنَّ شَيْتَانَ لَكُمْ اَدُوْزُمْ مُبِينَ Aşikârı, efendim, kesin, çeksiz, şüphesiz, tereddütsüz, şeytan düşmanımız. Ne yapmak ister? Şeytan insanın imanını almak ister, İnsanı Allah'ın sevmediği insan durumuna düşürmek ister. İnsanı kendisi gibi cehenneme gidecek bir günahkar Allah'a Asi mücrim kul haline getirmek ister. Nasıl yapar bu işi? Çok tecrübelidir, çok ustadır, çok kurnazdır. Hazreti Adem atamız zamanından beri uğraşıp durmaktadır. Nice insanların ayağını kaydırmıştır. Nice İbadethanesinde ibadet eden insanları ibadethaneden çıkartmış, baştan çıkartmış günah işletmiştir. Nice insanların efendim aklına girmiş, kalbine girmiş, kafasını çelmiş ve sete vermiş onu Allah'ın sevmediği duruma düşürmüştür. Şeytan bizim dışımızda bizi Allah'ın sevmediği duruma düşürmek isteyen, cehenneme düşürmek isteyen bir karşı kuvvet. Hiç uyumaz. Sen uyursun, düşman uyumaz. Yaka paça kurtarmak da zordur. Ama elhamdülillah geçtiğimiz haftalarda şeytanın oyunları neler, şeytana karşı nasıl korunulur? Burada hadis-i şerifler geçti de biraz tanıdık. Nasıl şeytandan korunulacağını o zaman söyledik. Tabi o zamanki derslere gelmeyenler diyecekler ki, hay Allah, demek ki evvelki derslerde çok mühim mevzular geçmiş. E, onları gidin arayın, alın bulun, bu konuşmalar elhamdülillah kayda geçiyor, o da iyi bir şey, o hadis-i şerifleri okuyun. Şeytanın oyunları çoktur, Şeytanın şeytandan korunmanın çareleri de vardır. İnsan o çareleri takvik ettiği zaman, o ilaçları kullandığı zaman şeytandan kurtulabilir. Başka bir düşman nedir? İnsanın nefsidir. Hatta insanın nefsinin daha büyük bir düşman olduğunu Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Daha büyük bir düşmandır. Çünkü şeytanın şeytan olduğunu insan bilir de nefsi kendisi olduğundan, kendi benliği olduğundan içinden böyle bir arzu geldi. Kendi kendisini frenleyemez insan. Nefsini engelleyemez. ...nefsi de insana çok günahlar... ...çok kötülükler yaptırtır. O da beslete verir. O da bir şeyleri ister. Gezmek istiyorum, eğlence istiyorum... ...yemek istiyorum. Ya bu haram. Yemek olsun canım çok istiyor. Vesaire... ...efendim şu kızı çok beğendim. Aman şu meyveler çok güzel kıpkırmızı olmuş. Uzatayım alayım. Aman efendim vesaire... Yani... ...onun o istekleri... ...bir başladı mı... ...onun karşısında duramaz insan... ...onun için daha büyük düşmandır... ...yani kendimiz... ...kendi kendimizi kontrol etmek zorundayız... ...bu kontrolü gevşettik mi... ...arabanın freni olmadığı zaman ne olur? Arabanın motoru var da... ...çalışıyor... ...freni yok ne olur? Biner misin öyle arabaya? Deli miyim? Divani miyim? Canımı sokakta mı buldum? Yapar mıyım şöyle şey... frensiz arabaya binilir mi? Gider bir yere çarpar. Ha. İnsan nefsini frenleyemezse insan günah dalarına çarpar. Günah deryalarına uçurumdan uçar. Cump diye dalar. Çıkamaz boğulur gider. Onun için bir düşman da nedir? Başka? Başka ne düşmanlar var? Bu dünya hayatındaki keyifli, zevkli şeyler de allı pullu, reklamlı ışıklı Al denilir, davetkar, eğlenceler, zevkler de insanın düşmanıdır. Gel diyor, bak diyor. Ne kadar pırıltılı, ışıltılı, dikkat çekici böyle. Efendim hadi şuraya gidelim de selekten bir gece çalalım. Eğlenelim, eğlenelim. Efendim bu dünyanın keyifleri, zevkleri de efendim düşmandır insana. Kötü arkadaşlar düşmandır kâsirler düşmandır, münafıklar düşmandır, kâsir seni öldürmek ister veya gelir misyoneri, seni İslam'dan çıkartıp kafir yapmak ister, Hristiyan yapmak ister, o da düşman. Zaten Hristiyan oldun mu, kafir oldun mu, İslam'ı bıraktın mı, Mürtet oldun mu, bittin artık, bittin, mahvoldun. Din'den çıkan insan bitmiştir, mahvolduştur. Onun için bunu çok kötü bir şey olduğunu bilen, İnsanlar arasında mürtet çıkmaz. Ama İslam'ı bilmeyen insanlar arasından onların reklamlarına, propagandalarına kapılıp onlara uyanlar olabilir. İslam'ı bilmiyor ki, güzeli bilmiyor ki bunun onun yanında senik olduğunu, kötü olduğunu anlayabilsin Onun için cahillik de bir düşmandır. Cahillik de çok büyük düşmandır. Onun için bilgili olacağız, alim olacağız, öğreneceğiz filan. Evet. Bundan niçin sıralıyoruz? İşte kul böyle mümin olarak yaşar yaşar da e, bu düşmanlar onu bir oyuna düşürürler, hatalı bir şey yapar, günah işler, O sırada da efendim vazeti yeter, ömrü biter, kafir olarak, günahkar olarak, zani olarak, sarhoş olarak, kumarbaz olarak, günahkar olarak canlı verilecek. Yanında metresi varken, efendim kötü kadın varken bu arada uçar gider fark eder. Veya efendim, otobüse bak, biniyor. Otobüse biniyor, geçenlerde şeyde oldu. Ankara yolunda şeyden, Adana tarafından gelirken, işte o civarında civarında, Tuzgörü civarında, gördük biz. Oradan geliyorduk otobüs çarpışmış, devrilmiş. Nasıl oldu? Unuttum. Düşmüş, cayır cayır, insanlar yanmış. E bunlar, bu otobüsle biliyorlar mıydı bu hallerini Bilmiyorlardı. Acaba abdestleri var mıydı? Güsülleri var mıydı? Şoför nasıldı? Yolcular nasıldı? Sarhoş muydular? Bir önceki istasyonda içti mi içtiler? İçmediler mi? Bak, biraz sonra ecel geliyor. Onun için Aziz Amul Selam kardeşlerim, çok niteye kız olmalıyız. Müteah kız ne demek? Alarmda demek. Alarm halinde. Tüm dikkat olmalıyız. Düşman gelebilir. Hadi bütün polis alarma geçiyor efendim filan. Onun gibi olmamız lazım ki şu kıymetli bir cevher olan en kıymetli cevher olan imanımızı bu düşmanlara kaptırmayalım. Çok mühim bu. Bazen de bir insan ...günahkar oluruz, kafir olur da... ...iman nasip olabilir... ...sonunda mümin olabiliriz... ...buradan da ne anlıyoruz... ...birincisinden ne anladık... ...kendimize güvenmeyelim... ...imanımızı korumaya çok dikkat edelim... ...onu anlıyoruz... ...ikinciden ne anlıyoruz... ...karşımızdaki, etrafımızdaki... ...insanları... ...hor görmeyelim... ...yumuşak davranalım... Müslüman olabilir belki bu adam ya şu anda değil ama uğraşalım bakalım. Belki hadisi şerifin bu ikinci cümlesinde söylendiği gibi adam safir yaşar yaşar da efendim bilmem adını değiştirir, yolunu değiştirir dinini değiştirir, kelime-i geçirir, getirir, müslüman olur efendim belki senden de ileri gidebilir. Onun için nasıl davranmalıyız? Karşımızdaki insanlara İslam ahlakına, adabına göre yumuşak davranmalıyız onları imana davet etmeliyiz. İslam'a girmesine yardımcı olmaya çalışmalıyız. Belki mümin olur. Belli olmaz hiç ummadığım insan Müslüman olur. Baktık gazetelerde okuduk. Efendim, Yunanlısı turist gelmiş, Müslüman olmuş. Turist diye kızıyoruz biz. Efendim, ama belki İslam'ı incelemeye geliyor. Belki az çok, az şuurlarında veyahut bilgilerinde, efendim eğitimlerinde, öğretimlerinde İslam'ın daha güzel olduğunu duymuş oluyorlar hem de bir güzel bir şey yapıverince, ya bu İslam doğru din diyor. Üçü beşi, onu 20si bakıyorsun Müslüman oluyor diyor, çok misalleri hem de alim, efendim münezver, okumuş insanlar Müslüman oluyor, katı her gün görüyoruz, o zaman da seviniyoruz ah elhamdülillah, maşallah bir kafir daha yanlış yoldan kurtuldu. Sirenlerime düşmekten kendisini kurtardı. Müslüman oldu diyoruz. Olabilir. Onun için kafire kafir deyip kefendi indirmemeliyiz. Kapattım kefendi. Senle konuşmuyoruz. Öyle değil. Yumuşak, tatlı, güzel. İslam'ı anlatmalı. Doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Buradan da o çıkıyor. Hadis-i Şerif'in üçüncü cümlesinde efendiler. Kötü huyları zikrediyor. Hemmaz, lemmaz, efendim insanlara kötü kaplar takan insanların kötü insanlar olduğunu ahirette damgalanacağını yüzünden, dudaklarından, burnundan işaretleneceğini efendim çentiklerle, yırtıklarla işaretleneceğini bildiriyor. Muhterem Kardeşlerim Geçtiğimiz haftalarda söyledik. Biz bu devrin şu yaşayan nesilleri İslam'ı tam bilmiyoruz. İslam nedir? İslam namazdır, ramazandır, kandildir filan. Kandil simididir. Bunlarla tanıyoruz. İslam hakkındaki bilginiz bu. Halbuki İslam'ın asıl can alacak tarafı ahlakın güzel olması. Adam sözünde duracak, adam vefalı olacak, adam doğru sözlü olacak, adam haram yemeyecek, adam merhametli olacak, adam sabırlı olacak, adam güdü, adam veya kadın veya çocuk, herkes yani. Efendim geçimli olacak, cömert olacak, merhametli olacak, sev seven insan olacak, acıyan insan olacak, yardım seven insan olacak, geçimli insan olacak, güzel huylara sahip olacak. Güzel huylar nelerdir? ...hocamız bu iş çok önemli olduğu için... ...efendim, tasavvufi ahlak diye bir kitap yazdı. Ahlakı sıraladı. Şu huy güzeldir, bu huy güzeldir. Eskiler de bu meseleye çok ehemliyet verdikleri için... ...ahlak mevzuunda çok eserler yazdılar. Onları okumak lazım. En güzellerini... ...efendim sorup soruşturup okumak lazım. Nereden çıkıyor bu güzel ahlak ile ilgili bilgiler? Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Hadis-i çıkıyor. Bazısını okuyacağız. Okuyoruz. Zamanı gelince de söylüyoruz. Ahlakı düzeltmek en mühim. İnsanlar ek güzel huyuyla cennete giriyor. Yani İslam'ın asıl temeli asıl önemli bölümü kısmı ahlakın olması. güzel olması. Ahlakı güzel oldum bir insan gündüzleri akşama kadar namaz kılan oruç tutan ibadet eden Geceleri sabaha kadar namaz kılan, zikir yapan, Kur'an okuyan efendim insanlar kadar hatta daha fazla sevap alabilir. Ahlakın da öğretilmesi lazım. Ahlakın da benimsenmesi lazım. Kötü huylarımız varsa atmalıyız. İyi huyları almalıyız. Hiç yapmadık hocam öyle bir şey. Ben hocam sana intisap edeli 20 sene oldu. Eski hamam, eski tarz. Hiçbir şeyin değişmedi, Değiştirmedim olmaz, değişecek, Müslüman kötü huylarını atacak, iyi huylarını alacak, tasavvuf mektebi edeptir, her zaman söylüyoruz, edep öğrenecek, ahlakını düzeltecek, ahlakına dikkat edecek, davranışlarının kötülerini teşkil edecek, vazgeçecek, bırakacak, iyilerini alacak, sabah namazına kalkamıyor. Kötü bir huyu var. Nesi var? Uykuyu seviyor. Tembel. E, bu belli işte. Hemen çıkar ortaya. Gel bakalım. Bir ay içinde kaç defa sabah namazını camide cemaatle kıldın? Söyle bakayım. Hadi söyleme de sen kendin bir. Kendi kendine sor. Hadi gizli kalsın durumun. Kaç sabah namazını camide, cemaatle kıldın? Kaç sabah namazını güneş doğumadan evvel hakiki vaktinde kıldın? Hocam utanıyorum, sıkılıyorum, kusura bakma sordum. Efendim maalesef ben sabahları kalkamıyorum. Çok da erken oluyor sabah yahu. Saat efendim beşte oluyor, beş buçukta oluyor. Altıda bitiyor iş. Kalkamıyorum hocam gece geç yatıyoruz, film oluyor. Futbol oluyor. Efendim çok güzel programlar koyuyorlar, bir sürü kanal var. Birisinde olması ötekisinde güzel bir şey oluyor. Efendim, bir açık oturum oluyor, çok merak ettiğim bir şey oluyor. İkide yatıyoruz, üçte yatıyoruz hocam. Yani ayağımdan sürükleseler, uyanamıyorum hocam. Ha, işte bir kötü huy, çıktı. Tembellik, uykuyu sevmek, ibadette gayretsizlik, birkaç kötü huyu birden çıktı ortaya. Azimsizlik, iradesizlik. İnsan ne yapar, yapar, yani ne yapmalı, yapmalı... ...efendim, sabahın o vaktinde. Uykusu az da olsa, iki saatlikte uyumuş olsa... ...efendim kalkmalı, camide namazını kılmalı. Neden? Münafıklar gidemez sabah namazına, yatsı namazına da ondan. Münafık durumuna düşmemek için o namaza gideceğiz. E olmuyor. O zaman... ...arkadaşlar kusura bakmayın ben sabah namazına kalkamıyorum. Sohbet böyle çok olduğu zaman. Yatsıyı kıldıktan sonra ala Yarın gündüz konuşalım. Eyvallah. Hemen gitsin yatsın, uykusunu alsın. E, efendim işte çok yemek yemişim de hocam efendim geceliğin çok böyle derin bir uykuya dalmışım tamam o zaman akşam yemeği yeme akşam yemeği yeme bak nasıl sabaha kalkar uykun kaçan? geceden kalkarsın teheccüde kalkarsın tabi akşam yemeğine öyle kebaplar efendim bilmem pilavlar börekler çörekler tatlılar baklavalar kaymaklar yersen Onların bir ağırlığı var. Onların hazmının, insanın vücudunu yormasılar, kalkamıyor. Tamam. Akşam yemeğini yeme, aç yat, bak uyku tutmaz zaten ya. Hadi uyudun, uyuduktan sonra iki saat sonra kalkarsın. Dünyanda da bak, böyle cevap filan görürsün, ondan sonra yutularak kalkarsın. Demek ki, Latife bir tarafa, muhterem kardeşlerim, tedbir alınabilir. İnsan kötü huyunu tespit ederse, tedbir alırsa, onun kötü olduğunu bilir. ...vazgeçmek gerektiğini anlarsa... ...çare bulabilir. Bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmazsak... ...sabah namazları kaçar, yastığı namazları kaçar... ...sevaplar kaçar, günahlar yazılır... ...yazılır, yazılır... ...müminken insan... bazen bir hatasından dolayı Allah'ın... tezlik refik olmaz... ...efendim ayağa kayar gider. Kötü insanlarla arkadaş olur... ...filem derken... Çeşitli olaylar olabiliyor, etrafa bakmalı, ibret almalı, efendim, kendisine dikkat etmeli insan. Huylarımızı düzeltmek de çok önemli. Efendim çok şakacı bir arkadaş, çok retifeyi seviyor. Efendim o bu hoca hikayeleri, hoca efendi şöyle yapmış da böyle olmuş da bilmem ne de müstekçen, anlatamam, müstekçen. Yok efendim bilmem ee, başka... Bektaşî fıkrası... Efendim... Adam ibadet ehliymiş de bilmem ne de... Bektaşi babası... içkiyi çekmiş kafasına da... Onunla alay etmiş de bilmem ne de... Ha ha ha ha ha... Ha ha Beklerçi hocası ama iyi söylemiş... Bektaşi şeyhi... Ama alay etmiş ha, adamla Kiminle alay ediyorsun sen? Allah'a ibadet eden insanla alay ediyorsun... İbadetle alay ediyorsun... Cenneti küçümsüyor, cehenneme aldırmıyor, sen cehennemden korkma, vay, gir de gör bakalım, bir kibriti çak bakalım, parmağını tut bakalım, kibritin alevine dayanabilecek misin? Cehennemde cayır cayır yanmanın küçük, küçük bir nümunesini tat bakalım, cenneti istemem, var ver anları, Yunus Emre böyle demiş filan diyor, sen Yunus'u anlayamazsın. Sen yürürsün bir sözlerine bakma, ki bir sözlerine de bak. Kimisi cenneti istemiyor. Kimisi cehennemden korkmuyor. Kimisi Kur'an'a aldırmıyor. Kimisi hadisi şerifi dinlemiyor. Katı Müslümanlık diyor. Beğenmiyor. Yumuşak olacakmış, Sul sulanacakmış, sulu Müslümanlık olacakmış, onu beğeniyor. E nasıl istiyorsun? Ne tür bir Müslümanlık istiyorsun? Anlat bakalım, gidelim süper marketlerden Öylesine arayalım. Benim anlayışıma göre Müslüman... Hoşgörülü olmalı. Peki hoş görelim. Neleri hoş görelim? Ee, düğünde bayramda işkencemedi. Ve ee? ee, kadınla karşılaştığı zaman düğünde bayramda dansa kaldırmalı. Oynamalı karşılıklı şıkır dışkırdan moral geçireder filan. Ee, geçen gün televizyonda aratmadık. Efendim? Ne? Bosnalılar harbin sıkıntıları geride kalıyormuş. Morallerini buluyorlarmış. Hatta çıkıdım şıkıdım karşılıklı geçmişler, oynamışlar. Vah yazık kardeşim. Sen şimdi daha büyük tehlike desin. Vah Bosnalı kardeşim vah. Harp olduğu zaman Allah diyordun. Şimdi bak şeytan, şeytan dediğini yapmaya başladın. Kadın erkek karşı karşıya geçmiş. Kıvırta kıvırta şıkıdım şıkıdım oynuyor. Moralmiş. Moral. Öyle şey olur mu? Most moral ol gibi bir şey moral... ...ne demek söyleyelim, ne bir şey, ne biçim moral... Most moral edecek insanı... moral olma durumuna getirecek moral... Moral ol gibi... ...moral... ...böyle şey mi olur? Günahla insanın... ...efendim... ...keyfi yerine mi gelir? Mümin günah işlediği zaman... ...ağlamalı, üzülmeli, perişen olmalı... Ya bu günah niye işledin diye... ...günah işleyerek moral bulunur mu? Şimdi daha tehlikede şeyler... ...Kosma Elsektir'ler, daha tehlikede. Neden? Tehlike gidince, insanoğlu tehlike gitti mi... ...keyfine bakmaya başlar, şeytana uymaya başlar. Tehlike varken cinah işlemez... ...tehlike geçtiği zaman işler. Öğrenci imtihan vakti yaklaştığında mı namazlarını kılar... ...imtihanı geçti mi namazı bırakır. İmtihan yaklaştığı zaman gelir bize buraya kanatlar gelir bir türlü. Küçük küçük küçük küçük. Hocam önümüzdeki hafta imtihanımız var, bize dua edin. Amin. Allah sizi imtihanda muvaffak etsin. Ertesi hafta şeyi, imtihanı geçti mi, ne cami kalır, ne hoca kalır, ne ders kalır, ne efendim vaaz kalır. Neden? İnsanoğlunun tabiatı böyledir. Sıkıştığı zaman Allah der, gevşediği zaman neslinin, şeytanın aldatmasına uyar. Denizde gemiye bindiği zaman, tehlikeli dalgalarla gemi fındık kabuğu gibi sallanmaya başladığı zaman, hepsi halis muhlis, Allah'a ibadet eder, dua ederler, aman yarabbi derler, ada kadarlar, yarabbi sen beni, bu gemi batmasın, sağ salim kaleye çıkar, ben sana koyu keseceğim, hayır yapacağım, efendim e, kurbanlar edeceğim falan der, kaleye çıktığımı unutur. Atlatma basar. Cami yaptıracağım, hayır yapacakım der, döner, vaadinden döner. İnsan olmanın yapısı budur. Şeytan yaptırıyor bunları. E onun için insanın huylarına dikkat etmesi lazım, kötü huyları atması lazım, iyi huylu olmak lazım. İyi huyların listesini yapacaksınız. şecaat hürmet, efendim, merhamet, sabır, şükür vesaire, vesaire, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30, 50, kötü huyların listesini yapacaksınız masanızda, duvarda görünecek, duvarda resim filan bırak, halıyı, süsü, ziyneti bırak, duvarda huylar, kötü huylar, iyi huylar görünecek, yemek yediğin yerde olsun, yemek yerken gözün orada olsun, şunlar kötü huylar, bende var mı, daha şundan kurtulamadım, daha tembellikten kurtulamadım, daha gayretli bir Müslüman olamadım. Daha ibadetlerime vefalı olmaya devam etmeye güç yetiremiyorum. Zayıf bir Müslümanın hatası kusurunu bilsin. Günahların bir listesini yapsın. İçki, zina, kumar, efendim yalan, dolan vesaire. Sevaplı işlerin bir listesini yapsın. Şunlar, şunlar, şunlar. Beş vakit namaz, cuma namazı, efendim zekat, efendim oruç, haç vesaire vesaire. Onları da bilsin. Hem de hanımına da çoluk çocuğuna da küçükten öğretsin. Ne zaman öğretsin? Ne zaman öğretsin? Çoluk çocuğa haramları, günahları, sevapları, iyi huyları, kötü huyları ne zaman öğretelim? Lisede mi, üniversitede mi? Ne zaman öğretelim? İlkokulda, anaokulunda öğreteceğiz. Neden? Sorumluluk çağına girdiği zaman günahlara girmeye başlayacak da ondan. Ortaokulu üniversite geç. Ortaokulda büyüyor eriyor çocuk. Büyüklerin kendine başlıyor. Gizli gizli anasının babasından sigara içmeye başlıyor. Yüz numaraya gidiyor okulun yüz numarasında. Kapı kapalı. Hocası gelse yakalayamıyor onu. Efendim yüz numaranın yukarısından duman çıkıyor. Gizli gizli kötü huylar ediniyor. Gizli gizli efendim arkadaşlarıyla okulu asıp yani efendim derse girmeyip sinemaya gidiyor. maça gidiyor. Geçti, yalan söylüyor, vazifesini yapmamaya başlıyor, Çağı geçti de ondan. Anaokulunda öğreteceksin, ilkokulda işi sağlamlaştıracaksın, çocuk bloğa erdiği zaman günahları bilen, sevapları bilen, kötü huyları, iyi huyları bilen bir insan olacak. Geç kalıyoruz, eğitimimiz geç, eğitimimiz efendim vaktinde verilmiyor. İş, işten geçtikten sonra veriliyor. Sonra çocuk kötü huyu olarak büyüyünce düzeltemiyorsun. Çocuk bir de para kazandı mı, bir de kendisi iş güç sahibi oldu mu kimseyi dinlemez. Babasını bile takmaz, dinlemez. Niye? İş sahibi oldu. Bir de evlendi mi, gitti küçükken babası döverdi. Hadi dövsün bakalım erkekse şimdi. Dövemez Babasından daha kuvvetli, geçti. Geçmiş ola, küçükken olacak. Ağaç yaşayken eğilir. Çok geç kalıyoruz muhterem kardeşlerim. Hanımlarımızı eğitmekte geç kalıyoruz. Kızlarımızı eğitmekte geç kalıyoruz. Toplum olarak. işinizde, vaktinde eğitmiş olanlar vardır. Dört yaşında besmeleyle dört yıl dört ay dört günlükken efendim ilim öğretmeye başlayanlar vardır. Çocuğunu hafız yetiştiren vardır. Kızını pırlanta gibi yetiştiren vardır. Evinde hiç boş zaman geçirmeyen vardır. Onlara sözüm yok. Allah razı olsun. Allah onların adetlerini arttırsın, hepsini, herkesi onlar gibi yapsın. Ama genellikle geç kalınıyor. Şimdi bana geliyor şikayet ediyor. Hocam, ders dinliyoruz biz. Yani bizi hoca olduğumuzdan ayet, hadis biliyoruz yine mesele soruyor. Hanımımla geçimsizliğim var. Neden? Neden? Ee, hanımım namaz kılmıyor. Namaz dinin direğidir, kim namazı kılarsa dinini ayakta tutmuş olur, kim namazı kılmazsa dinini yıkmış yere sermiş olur. Hadis bu, namaz dinin direğidir. Dinin direği, direksiz çadır olur mu? Çadırın orta direğini aldın mı çadır ne yapar? Çöker yere. Ona benzetiyor Peygamber Efendimiz, namaz dinin direğidir derken çadırın orta direğidir diye tercüme etmek lazım ben. Çadırın orta direği olmayınca çadırın tentesi yere serilir. Namaz kılmıyor. Allah Allah! Niye kılmıyor? Anası babası kılar mı? Yok. Kayın tederim, kayınvalidem de namaz kılmaz. Ne diye gitti o aileden kızı aldın be kardeşim? Niye diye o kızı aldın? Şimdi bu kız namazsız niyatsız anadan babadan besmelesiz doğdu. Bak, peygamber efendimizin hadisleri geçmişti, şeytan sizin yemenizi, içmenize, çocuklarınıza bile ortak olur. Çocuklarınıza bile ortak olur. Düşünün ne manaya geldiğini, neden? Gusülsüz, namazsız, abdestsiz olduğundan, efendim, çocuk meydana geleceği zaman şeytan da işin içine karıştığında, çocuk şeytanın ort ortak olduğu çocuk olur, şeytanın evladı olur bari. Senin evladın sanırsın, senin karından doğuyor, şeytanın evladıdır. O demek o. O hadis-i şerifte tehdit o. Çocuk senin evladın değil. Sen namazsız, niyatsız, besmelesiz, atletsiz, gusursuz evlendin, gerdeye girdin, çocuğun şeytandan oldu. Hadi bakalım şimdi şeytanın oğlunu terbiye et bakalım. Olmaz, olmuyor. Yola gelmiyor. Kız da öyle. Peki bu kızı niye aldın? ''Hocam saçının rengini sevdim, boynu sevdim, tosunu sevdim, gözünün rengi çok hoşuma gitti, edası, sadası, bilmem nesi, bilmem nesi, evlendim. Aldın mı başına belayı, hadi bakalım, temizle bakalım şimdi, temizlenmez, zor temizlenir.'' ''Neden? Kadın büyümüş, içimden gelmiyor.'' diyor. İçinden gelmez tabii, şeytan insanın içine girdiği zaman, insanın güzel bir şey düşünmesi... Güzel bir şey düşünmesi mümkün olur mu? Şeytan insanın içine girmişse güzel şeyi sever mi? Sevmez. Neyi seviyormuş, Ne istiyor diyorum, plaja gitmek istiyor diyorum. E istemez mi? Deniz tatlı. Ben de küçük gününde biliyorum, ortaokul talebesiyken yaz geldiğinde rüyamda yüzerdim. O kadar rüyalarıma girerdi. Rüyamda yüzerdim, deniz tatlı geliyor insanın yani ne, Neden bilmiyor. Şimdi öyle değil. Efendim batıyorsun patlıyorsun, çapşup yüzüyorsun, bayılıyor millet işte. Hatta yüzdük yer de olmuyor. Karınca düğünü gibi böyle, plaj böyle dolu oluyor. Bir kulağa atsan, birisinin kulağına çarparsın, birisinin yensesine çarparsın, birisinin beline, birisinin efendim, göğsüne çarparsın. Herkes böyle suyun içinde ıslanıyor. Prasalar, soğanlar efendim, bayatlamasın diye su, sapları suya sokulmuş gibi. Herkes sapını suya sokmuş, ayakları suda plajlar. Maksat yüzme filan değil. Maksat, gözde günaha girmek. Hatta soyunma yerlerinde delik açıyorlar. Efendim, serüven. Ötekisi de biliyor. Zaten soyunma yerinde seyretmeye gözümez. Dışarı çıktığı zaman giyinik değil ki. Şurasında biraz iki şey, burasında biraz iki şey. Bu giyinmek giyinmek değil. Oraya gitmek istiyor. Günah yerine gitmek istiyor. E Oraya gidilmez. E, canın istiyor. Canın, nefsim işte. Can dediği orada, nefsi, nefsi direk gibi kalın ve kuvvetli nefsi emmareti söz geçiremiyor. Nefsi emmâresine söz geçiremeyen helak olur demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Mahmut perişan olur demiyor mu? Perişan olacak işte. Dinleyemeyecek, canı isteyecek, günahları isteyecek, perişan olacak işte kim neslinin zaptı altına alırsa, o selah bulacak. E bunu anlatabilir misin o da anlamaz. Bir de var, bir de yazarlar var, bir de okullarda hocalar var. Bırak kardeşim bu gerici fikirleri, eee ne oldu Sen ilerici fikirlerin ne? Kadın istediği gibi çıplak bile gezebilmeli. Hürriyet var. Öyle hürriyet mi olur? Hürriyet sonsuz mı? Trafikte hürriyet var mı? Hadi bakalım kırmızıda geç göreyim. Her yerde hürriyet var mı? Her yerde nizam olması gerekiyor. Hürriyet değil. Yasaklarla toplum ve e, hayat yürüyor. Yasaksız olduğu zaman anarşi oluyor. Anarşi ne demek? İdaresizlik demek. İdare olmaması demek. Monarşi, oligarşi, poligarşi, efendim, teokrasi bilmem ne. Hepsi bir idaredir Ama anarşi idaresizliktir Yani yasak yok. Yasak olmayınca berbat oluyor En kötü idareler, idaresizlik daha berbattır. Hürriyet diye millet bir şey verenmiş? esirle aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Ne esküm kârıymışsın, ah idare, hürriyet, mürriyet. Namık Kemal'den başlamış bu safsatalar, zırvalar. Efendim, hürriyeti seviyor, seviyor. Hürriyet ne? çıplak gezme hürriyeti, günah işleme hürriyeti, içki içme hürriyeti, zina etme hürriyeti, haram yeme hürriyeti, rüşvet alma hürriyeti, ne yapayım, bu kadar parayla geçinemiyorum diyor, elbet alacağım diyor. Zihir dıkkım olsun. O kadar parayla geçinemiyorsan, bırak bu mesleği, serbest ticaret yap, buraya namussuz bir memur gelsin, işi doğru düzgün Bir de zikrediyor. Böyle sesini de kabartıyor, ne olacak yani diyor. Yani Allah korsası kalmayınca, Rüşveti de tabi görüyor Her şeyi tabi görüyor Bunların hepsi efendim Gözlerinizin önünde Onun için Azim ve Muhterem kardeşlerim Küçükten Yetiştireceksiniz Efendim bırakalım da büyüdüğü zaman Kendisi seçsin Bu çok büyük bir hastalık Ve çok büyük bir aldatmacadır Büyüdüğü zaman kendisi artık Öbür tarafı seçecek Orada seçmen kalmıyor Sen doğruyu öğret Büyüdüğü zaman isterse o doğrudan çıksın eğriye gitsin, sen önce doğruyu öğren. Yok bırakalım, bırakmak demek, öbür tarafa bırakmak demektir. Hak ile batıl da ortada bırakmak olmaz, hakkı tutmak zorundasın. Efendim hak terbiyesi vermeyelim, hak terbiyesi vermedin ne batıl olur. Sen hürriyet olsun diye çocuğuna hak terbiyesini vermiyorsun, çocuk batıl terbiye büyüyor. Hoca öyle söylüyor. Çevreç öyle söylüyor. ilerici gazeteler öyle söylüyor. ilerici televizyonlar öyle söylüyor. O kanala bakıyorsun, şarkı, türkü, şıkıdım, şıkıdım, el çıkma, eğlence. Bu kanala bakıyorsun, eğlence, gece 12 oluyor, bir oluyor, eve gidiyoruz. Haber dinleyeceğiz, yani dünyada ne olmuş, ne kalmış, filan. Şık, eğlence, şık, eğlence, şık, eğlence. Bütün kanalları dolaşıyorsun, kanalizasyon. Doğru düzgün bir şey yok. ...gittiğimiz Anadolu şehirlerinden bir tanesi de komşu söyle, komşusu söylemiş misafir olduğumuz eve. Arkadaşımız belki buradadır. Aman demiş, Radyo karıştırırken bir Müslüman kanal buldum demiş. Bak sen de gel dinle demiş. Bizim, bizim radyomuz. Ak radyomuzu bulmuş. Müslüman bir şey. Ha, her şeyin güzeli var tabi. İslamcası var. İmancası var. İrfancası var. E sen de onu bulacaksın. Onunla besleyeceksin kendini. Çocuğunu küçük yaşta yetiştireceksin. Hocam küçük çocuk bu şeyleri anlar mı? Küçük yaşta bir insan böyle yüksek duyguları, yüksek duyuları, ahlakı anlar mı? Anlatabilecek şekilde anlatırsın. Çocukları anlayabileceği şekilde anlatırsın. Anlatabilen anlatır. İyi bir öğretici, küçücük bir çocuğa en, en önemli ahlak prensibini esasını, kaidesini prensip denedim sildim yani onu. Ne yapar? Çok basit bir şekilde öğretebilir. Böyle öğreteceksin. Kısaca öğreteceksin. Çaresini bulacaksın. Aklını yoracaksın. Ve çocuğunu daha duyduğa ermeden evvel öğreteceksin. Sen evvela kendini öğret. Bırak çocuğunu. Sen evvela duvara dört tane Liste atacaksın. Dört tane liste. Hepimiz yapacağız bunu. Tabii en başta benim yapman lazım, size vermem lazım. İşin doğrusu bu. İyi huylar bir sütun. kötü huylar bir sütun. Sevaplı işler bir liste. Bir sütun. Günahlar, haramlar bir liste. Bunlar lazım. Bunları herkes çok gibi bilecek. Ezbere bilecek. Yalan ne? Büyük günah. E millet su içer gibi, nefes alır gibi her anında, her dakikasında yalan söylüyor. Söylemiyor musunuz? Tezgahlar söylüyor, patron söylüyor, işçi söylüyor, müşteri söylüyor. Valla bundan fazla param yok? Yalancı. Gel bakayım buraya, cebinde bir sürü para var. Bundan fazla vermem de yalan söylemem. Vallahi bu kadar idare etmez. Bu sefer Sezgahtar yalan söylüyor. Niye idare etmez? Sermayesi bundan yukarı. Yalan. Senden evvel başka müşteri geldi de bu fiyata vermedim. O da yalan. İş, hiç yalan üzerine dönüyor. Yani ticaretle de böyle. Memurlukta da böyle. Kayınvalidem öldü de onun için iki gün gelemedim. Yalan. Kayınvalidesi on sene önce ölmüştü. Her şey böyle gidiyor. Hani yalan haramdı? Hani bu adam Müslümandı? Evet Müslüman. Ama yalanın haram olduğu meselesi kalbine iyice gönlüne yerleşmemiş, hayatının esasları arasına girememiş. Bu önemli. Hayatının esasları arasına girmesi önemli. Bu da çocuklukta olur. Çocuğu alıştırırsın. Çok hoşuma gidiyor. Bir eve gittim ben. Çok çok karşılaşıyorum yani tek olay olarak değil. Çok karşılaştığım bir şey, kız beni görür görmez, fık kaçıyor, şu kadarcık kız, bir karış, iki karış, üç karış, üç karışlık kız, fıt kaçıyor, ben gülüyorum ben neden kaçtığını biliyorum, başörtüsü yok diye kaçıyor kız benden, neden, ben önüne gelen küçük çocuğa kız elini öpüyor, hocam elini öpeyim diyor, bir tanesi dün diyor ki, sekiz defa ötsün diyor altı defa ötsün diyor. Demişse kurun az, geliyor diyor. Ben de farkındayım neyse, ses çıkartmıyorum Kaçıyor kız. neden? Ben kızlara diyorum ki, kız iyi güzel ama hani başı nerede? niye kolun kısa, niye eten kısa. Kız onu bildiği için, hoca dedi bana kızacak, gene söyleyecek diye fırt saklanıyor Veyahut yatak odasına gidiyor, bir şey örtünüyor, öyle geliyor, aferin istiyor belli gelişimde öyle geliyor, aferin istiyor, Tabii ben bende anlıyorum onu O maşallah maşallah çok da yakışmış ah fren deyince kolları havaya kalkıyor heh, küçükten öğreteceksin <gülüyor> küçükten mi çocuk başı açık kaldı mı rahatsız olacak eteği açıldı mı rahatsız olacak zaten <gülüyor> eteği açılsa bile mahrem yerleri görünmeyecek şekilde giydirmek zorundasın çocuğunu. Efendim çocuktur işte bırak olsun olmaz. Çocuğun avreti de büyüğün avreti gibidir diyor peygamber Efendimiz. Öyle bir kıyafet yapacaksın ki çocuğa öyle bir kıyafet giydireceksin ki avreti görünmeyecek. Düşse bile görünmeyecek. İşte otobüs devrilmiş. Şu kadar ölü bu kadar yaralı kadınları sedyelerle götürüyorlar. E öldü işte kadın veya yaralı Şimdi bu eteği açıldı, şey açıldı. Nasıl olması lazımdı kıyafetinin? Uzun olması lazımdı. E hocam bu kadar uzun donda olur mu? Eskiden uzun don. Niye olmasın? Tarihte olmuş. Şal var. Gayet bol bu kıyafet. Gayet uzun. Ta aşağı kadar. Şimdiki hanımlarda da var. Güzel. Afkan kıyafeti, afkan modası diyor. Ha. Üstünde bir manto gibi bir şey var. Altında bir de golf pantolonu gibi bilekten bilezlikli şalva gibi bir şey var. Yakıştırmışlardı. İşlemişler. Nakışı bilmem nesi vesaire işte var. Kadın tabi yakışıklı diye, moda diye onu giyebiliyor. Ama moda olmadığı zaman bile giymek lazımdır. Allah böyle emrediyor diye öyle giyinmek lazımdır. Çocuk da öyle giyinmesi lazım Hocam şişittir. Olmaz. Suudi Arabistan'da torunlara en arıyoruz uzun etek güzel katkat kat böyle uzun etekler filan güzel kolu kısa e bu uzun koluk yok mu yok bulamazsın arasan da bulamazsın e niye bulamayın abim şişet aramış demiş ki üstünde yazı olmayan yamurcu yazılar var İngilizce bilmem ne ne işe yaradı anlaşılmaz fransızca, yazılar reklamlar bana ya İlalamin firmasında, yani niye onun reklamını yapayım? Demiş ki ben böyle nakışsız, resimsiz, efendim aslan resimleri, bilmem resimleri, bunlar namaz da olmaz. Efendim var filan, Yazsız bir tişört ti ti arıyorum. Şu kısa kollu yazdık şeyler, tişört diyorlar. t olmadığı için söylüyorum, yüz bin lira ceza yazmayın. t bulan kısa kollu, üst halilesi. Halilada belki t şey değil. Bulamazsın demişler. Bulamazsın. Ne kadar ararsan bulamazsın. Yok mu ya imanatçıların içinde bir baba yiğit Müslüman? Müslümanca bir şey yazsın. Amerika'da gördüm, Avrupa'da gördüm. La ilahe illallah yazmış olsun bazı böyle üst şeylerinde yazı kıyafetlerinde. La ilahe illallah yazmış. İslam en güzel nizam yazmış. İngilizce yazmış veya şeyce. Tamam. O da karşılan o, okuyan da İslam hakkında bir şeyler görüyor. Tamam bak, gördün mü o firmasının reklamını yapıyor, ben de İslam'ı tanıtıyorum. Hem de kıyafetimle, kıyafetimdeki yazıyla. E olur. İnsan İslamca düşündü mü her şey değişir, değişecek. Kıyafet değişecek, gömlek değişecek, yazlık değişecek, kışlık değişecek, her şey değişir. Şimdi alışmışız bir pantolon giyiyoruz. Neden alıştık? Bilmem hocam, ben doğduğum zamandan beri pantolon, giyerim. pantolon giyer, Erkekler pantolon giyer, kadınlar mantı giyer. Böyle alıştık. Alışkanlık yok. Alışkanlık bir beladır. İslam'ın sürgecinden geçireceksin, doğru olanı yapacaksın. Alışkanlık yok. Ee, ne var pantolonda hocam? Dar olduğu zaman mahzur var kar olduğu zaman avret yerlerin belli oluyor. Dobra dobra söyleyeyim de anla. Etin belli oluyor, budun belli oluyor, afiş aran belli oluyor. Olmaz. Böyle giyim olmaz. Nasıl olacak? İslama uygun şekilde olacak. Eee, nereden bulayım ben bunu? Ara yoksa kendin icat et. Allah rızası için icat et. Allah rızası için iyi bir çür açan kimseye o çürde yürüyen ondan sonra onu takvit edip, onun peşinden yürüyen bütün insanların sevabı verilir. Sen bir çığır aç. Niye şey yapıyorsun? Bak ben şimdi bir çığır açtım. Arkadaşlara diyorum ki, taktik devri bitti. İki hafta önce bitti taktik devri. Yok. Ne devri başladı? Sarık devri. Geçen hafta da ilan ettik. Sarık devri başladı. Sarık devri başladı. Bu sabah gene bizim camiye şarkı ee, Kur'an kursundan genç çocuklar geldiler... Tamam hepsi sarıklı... Allah razı olsun... Efendim bir tanesi... Bol bir cübde gibi dişe giymiş... Aa, o çok güzel... Tamam sarık altı cübde devri başladı şimdi... Neden? E böyle kısa olmuyor... Kısa olduğu zaman... Secde ettiği zaman... Kıyafet İslam'a uygun olmuyor... Biraz da bol bir kıyafet olacak... E bu nasıl olabilir modasını siz çıkartın modelini siz çizdiniz veya ben çizeyim neyse şu gömleği uzatacağız Buraya kadar mı? böyle kadar bize kadar yaparım olur biter kol buraya kadar mı? Buraya 30 santim daha uzatırım birer kadar olur biter Moda ben böyle istiyorum böyle istiyorum diyen insanlar çoğaldı mı modacılar onu mutlaka yapar ben kısa kolayı almayacağım tamam nasıl biliyorlar Fenerbahçe-Gazsaray maçı olduğu zaman hemen onların tişörtleri çıkıyor, hemen stadyonun orada satılmaya başlıyor. Nasıl biliyorlar zamanını? Hemen her olaya göre şıp yapıyorlar. Demek ki senin iyi bir şeyi istemen bile İslam'a hizmettir. Ben şunu istiyorum arkada, bak sen şimdi bu isteğinle İslam'a hizmet ediyorsun. 10 tane müşteri bir dükkana girip de şunu istiyorum ya niye yok dediği zaman ...o adam kafasını çalıştıracak, müşterinin istediği malı üretecek. Ben bunu almam arkadaş. Ben böyle aslan resimli, şeytan resimli, bilmem ne resimli, efendinin gömleği giymem. Tamam, burada da satılmıyor. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Nerede satılır? Fransa'da. Fransızlar yiyor salyongozu. Orada satılır. Buradaki salyangozları topluyorlar, Fransa'ya götürüyorlar, orada satılır. ...Türkiye'de satılmıyor, kaplumbağaları topluyorlar, ahlaktan mahlaktan haydi satıyorlar, neden? Onlar kaplumbağa yiyor, bırak bırak kurbağayı yiyor, efendim, salyangoz yiyor, onlar öyle alışmış. Biz, biz öyle şey yapmayız, biz öyle şeyleri yemeyiz. E onun için burada hiç, hiç salyangoz dükkanı gördünüz mü, Allah sana bir rüzg alsın da hocam ben gördüm falan derdi, görmemişsiniz. Neden? E salyangoz yemiyoruz da ondan. Bu gayri İslami kıyafetleri giymiyoruz deyince satılmayacak. İslami kıyafetleri istiyoruz, arıyoruz deyince o moda kendiliğinden dolacak, doğacak, istek, talep, arzı meydana getirecek. Sen iyi şeyi isteyeceksin ve direteceksin. Biz dükkana giriyoruz, gayri İslami şey görünce çıkıp gidiyoruz. Niye? Şu an Ondan diyoruz, çıkıyoruz. ...benzin istasyonuna benzin almaya giriyoruz... ...meskid yok mu? Buradan yok. Sürüp gidiyoruz. Adam meskid yatsın. Meskid yatsın diye. Olarca bir eşit firmasının reklamı var. Girmişken dönüp gidiyoruz. Bir reklam var. Ben orada, oradan benzin almam. Tamam mı? İsteklerle... ...arzularla... Tenkitlerle insanları yönlendirmemiz mümkün. Bugün Türkiye'de bir tesettür mağazası modası çıkmış mı? Var mı? Var. Canımızın yakında bile var. Neden? Müslümanlar tesettürlü kıyafet istediklerinden onlar doğdu. İstediklerinden doğdu. İstemeselerdi, müşteri olmasaydı olmazdı. Marifet iltifata tabidir istek olacak, o zaman az olacak. Onun için iyi şeyleri istemek bile ibadettir. Söylemek bile ibadettir aziz ve kardeşlerim. Bunları nereden açtık? Çocuğumuzu küçükten yetiştirmekten açtık. Galiba bir hadis okuduk bugün ya. Bari bir tane daha okuyalım. Dinlen abde ve yücelü fi nefakatihi külliha illa fil bina Efendim Peygamber Efendimiz bu ikinci hadis-i şerif, bugün okunan ikinci hadis-i şerif buyuruyor ki, kum sarf ettiği her masraftan, kesesini açıp harcadır ve her şeyden ecir kazanır. Sevaba nail olur. Evine bir şey aldı, sevap kazanır. Ana babasına bir şey aldı, sevap kazanır. Birisine bir, bir şey ısmarladı, sevap kazanır. İkramda bulundu, sevap kazanır. Kesesini açtı da masraf yaptı mı? ...her şeyden sevap kazanır... ...binaya harcamasından sevap yok. Bina hariç. İslam lüks binayı istememiş. Teşvik etmemiştir. Peygamber Efendimiz o tarafı teşvik etmemiştir. Ne olacak? Sade olacak, ihtiyaç kadar olacak... ...e lükse harcanmayacak... O paralar cihada harcanacak, İslami, İslami hizmetlere harcanacak diye. Birisi çok güzel bir köşk yaptırmış. Lüks mü lüks, geniş ve geniş, bahçesi güzel, havuzu var, balkonu var vesaire vesaire. Arif bir zatı almış yanına, gel bir bina yaptım, gör diye. Gezmiş, nasıl buldun demiş. Yazık etmişsin demiş Arif'ten, yazık etmişsin. Keşke bu bina, bu dünyada ev yapacağına ahirete köşk yapsaydım. Keşke bu kadar dünyalık masrafı yapacağına bunu İslami bir hayra sarf etseydin. Bu israf olmuş, şatafat olmuş, gösteriş olmuş falan diye söylemiş. Bina durumu böyle. Binayı pek İslamiyet teşvik etmemiş. Bir hacet daha okuyalım. Efendim. İnnel abde izrakane. Hemmuhu dünya ve sedemehu efşallahu dayatahu ve ceala fakru aynayhi fela yusbihu illa ve la yunsi illa ve innel abd iza ve ve fi fela yusbihu illa ganiyen ve la illa ganiyya Enes Rabi Allah'a çok önemli bir Hususu, Peygamber Efendimiz e, buyuruyor, bildiriyor bize. Kul kulun hedefi meramı, arzusu, tasası, işi dünya olursa Allah onun efendim ihtiyacını genişletir ihtiyaçtan ihtiyaca düşürür, ihtiyacını artar kayıplarını arttırır Efendim kayıplarını buldurmaz. Fakirliği efendim fakirliğini gözü önüne. Serer sen fakir olacaksın, fakirsin filan diye. Sabahleyin fakir olarak sabahlar, akşamleyin fakir olarak akşamlar. Aslı fikri, tasası, işi dünya olunca. Bunun aksine in ve inler hatta izakamet ile asiretu tasası, meşgalesi Ahiret olursa, ahireti kazanmak olursa kulun o zaman cemaa Allahu lehu deyatehu. Allah darmadan işlerini derler toparlar, üzerine satar? işlerini rast getirir. Ve cahalet günahı fi kalbihi gönlüne zenginliği yerleştirir. Efendim, zengin olarak sabahlar, zengin olarak akşamlar. Bu hususta çok hadis-i şerifler vardır müsterap kardeşlerim. Biz Müslümanlar olarak Ahiretin ehilleriyiz. Ahiretin adamlarıyız. Biz ahireti kazanmaya, cenneti kazanmaya çalışmalıyız. Cenneti kazanmanın tasasını kafamıza yerleştirmeliyiz. Cehenneme düşmemenin dikkatini aklımıza almalıyız. Ahiretin ebedi olduğunu, ahirette Allah'ın sevdiği durumda olmayı, mükafatına ermeyi hedef almalıyız. Bu dünya fanidir, gelip geçicidir. Bu dünyaya efendim yönelik olmamalı aklımız, fikrimiz, tasamız bu dünya bizi ahiret kazancına götürecek bir zamandır, mekandır alettir, vasıtadır biz bu dünyada elimize geçenleri güzel kullanarak, zamanımızı güzel değerlendirerek alet ve imkanlarımızı İslami hizmetlere yönelterek ahireti kazanırız ama bu dünyanın kendisi bizim amacımız, gayemiz, hedefimiz arzumuz, efendim değildir. Eğer bir insan dünyaya böyle yönelirse Allah onun işlerini dağıtır ve onu gönül baktır. Sabah fakir olarak sabahlar akşam fakir olarak akşamlar. Ama ahiret olursa insanın gayreti, himmeti, tasası, işi efendim uğraşı, ahireti kazanması olursa o zaman Allah onun hem işlerini rast ettirir, hem de gönlünü zenginleştirir. Sabah akşam dünyanın en zengin insanı gibi rahat sabahlar, rahat akşamlar. Bu çok mühim bir şey. Hepimiz ahiret ehliyiz, hepimiz ahiretli kazanmaya çalışmalıyız. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimizi gerçekleri görür, efendim, e, istediği yolda yürümeye muvaffak eylesin. Gerçeklere uymayın etkide eylesin. Hepimize efendim, günahlardan, haramlardan hepimizi korusun. Fatiha-i Şerife'nin ağzı